La İlahe İllallah dediği zaman ne yapar? İslam dairesinin içine girer. Yani Müslüman olmanın, İslam'ın ilk şartı nedir kardeşlerim? La İlahe illallah kelimesini ne yapmaktır? Söylemektir. Toplumumuzun kardeşlerim bildiği kadarıyla La İlahe illallah sözü sadece dil ile telaffuz edilen basit bir kelimeden nedir? İbaret değildir. İstediğim kardeşlerim Bukhari'de gelen rivayette Hasan bahsediyor ki la ilahe illallah muhakkak ki nedir? Cennetin anahtarıdır. Ama ne diyor? <gülüyor> muhakkak ki her anahtarın neyi vardır? Dişleri vardır diyor. Onun yani la ilahe illallah sözünün dişlerime nedir? Muhakkak amellerdir diyor. Şimdi la ilahe illallah'ın manasını kardeşlerim Yine İmam Sanani rahimullah diyor ki Allah Azze ve Celle ilahlığında ve ibadetinde ne yapmaktır? Birlemektir. Ve Allah'tan başka tapınılan her şeyi de ne yapmaktır? Terk etmektir. La ilaha illallah kelimesinin manası kardeşlerine. Şimdi La ilaha illallah derken bir yerde bir şeyi nefret ediyorsunuz, Olumsuz hale getiriyorsunuz. Bir şeyi terk ediyorsunuz. Yani Allah'tan başka ilah yoktur derken, La ilahe ilah yoktur. Ne yapıyorsunuz? Olumsuz hale getiriyorsunuz. İllallah bir şeyi ispat ediyorsunuz. Yani tapınılan, mağbud olan ve itaat edilen yalnız ve yalnız nedir? Allah Hazreti Celle'dir. nedir Celle'dir ki bunu ne diyor? La mağbude bi hakkin illallah.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 bilmek gerekir. Yani ilim. Çünkü <gülüyor> Allah Azze ve Celle ilimle alakalı olarak ne diyor? فَعْلَمْ Muhammed 19'da فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَهَا اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَهَا اِلَّا Yani Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığını şartıyla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 ibadete ibadete hakkıyla layık olanın ancak ve ancak Allah azze ve celle olduğuna yakinen ne yapması gerekir? İnanması, iman etmesi gerekir kardeşler. Buyuruyor ki Allah azze ve celle: "İnnel mu'minun <Sessizlik> ellezina amenu billahi ve Allah'a ve resulüne hakkıyla iman eden müminler nedir? Lem <Sessizlik> yertabu. Sonra hiçbir şüpheye yani kalplerinde hiçbir şüphe olmaksızın ne yaparlar o müminler vasıfları hiçbir şüphe olmaksızın Allah'a varasına ne yaparlar iman ederler içlerinde hiçbir şüphe yoktur. Sonra ve cahadu bi amwalihim ve anfusihim fi sebilillah. ondan sonra o müminler Allah yolunda kendi mallarıyla ve canlarıyla ne yapanlardır? Mücadele edenlerdir, Cihad edenlerdir diyor. Ulaika humu sadiqun. İşte Hak, davalarında, sözlerinde asıl doğru olanlar, samimi olanlar işte nedir? Onlardır. Demek ki mümin içinde herhangi bir şüphe olmadan Allah'a varasını iman eden kimsedir. Sonra da canıyla, nefsiyle ve malıyla Allah yolunda ne yapandır? Mücadele eden, cihad eden kimsedir buyuruyor. Allah Azze ve Celle Hücurat Suresi 15. ayeti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 Birçok tanrıları vardı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelip onları yalnız ve yalnız Allah'a ibadete çağırdıkları zaman ne dediler? Bizler bu bütün ilahlarımızı bir şair, bir mecnun bir şair, deli bir şair için kim mi terk edeceğiz demişlerdi. Evet kardeşlerim. Yani onlar bu sözü ne yapmadılar? Kabul etmediler kardeşlerim. Yani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 Diyor ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُمَ مُحْسِنْ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُوْوَةِ الْغُوْتِ Her kim diyor Allah'a bağlanırsa ne yapmıştır? Muhakkak ki o tevhid ehli olarak yani muahhid olarak Allah'ın diline bağlanırsa فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُوْوَةِ الْغُسْقَى Muhakkak ki o kopmak bilmeyen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 pastik etmeyen, doğrulamayan insandır. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Ankebut Suresi 1 ve 3. ayet-i kerimede <gülüyor> Elif la mim ve nasu en yutraku en yakulu amanna ve hum la yuftanun Onlar diyor, yani iman ettim dediğini söyleyen insanlar o sözlerinde yani onlar herhangi bir imtihana tabi tutulmadan terk edilecekleri değil mi zannederler? وَلَقَدْ فَتَنَّ الْنَذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِ Muhakkak ki biz daha öncekileri, daha önceki iman ettim diyen insanları, ümmetleri ne yaptık? İmtihana tabi tutuk. Onları denedik diyor Allah Azze ve Celle. Acaba gerçekten o sözlerinde samimiler mi? فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ İşte Allah Azze ve Celle bunlarla ne yapmıştır? Sözünde doğru olanlarla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 <Gülüyor> muhakkak ki bir Müslümanın bu kelimeyi yani la ilahe illallah kelimesini sevmesi ve onun içerdiği manayla ne yapması gerekir? Sevmesi gerekmektedir. Bunu sevdiği gibi bunu söyleyen insanları ve gereği gibi amel eden insanlara da ne yapması gerekir? Sevmesi gerekir kardeşler. Ve diyor ki Allah Hazine ve Celle وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادَنْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan bazıları da vardır ki onlar Allah'ı sever gibi ne yaparlar? Başkalarını severler. Yani öyle bir sevgi ki o sevgiyi yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye has halis kılmaları gerekirken Allah'a ortak edinirler ve Allah'ı sever gibi ne yaparlar? O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 bu derse muhakkak ki o kimse nedir? Müslüman değildir kardeşlerim. Diyor ki Allah Azze ve Celle ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَةَ اَعْمَالَهُمْ فَاَحْبَةَ اَعْمَالَهُمْ İşte böyledir. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin indirdikleri ne yaptılar? Kerih gördüler, hoşlanmadılar. Nefislerine ağır geldi. Sevmediler böyle bir şey. O yüzden فَاَحْبَةَ Onların amelleri ne oldu? Boşa gitti. an oldu kardeşlerim. O yüzden kardeşlerim, bu la ilahe illallah kelimesi, bazıların zannettiği gibi, boş bir kelimeden nedir? <gülüyor> İbaret değildir. Bilakis bu, İslam <gülüyor> dininin takatçısıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri, tevhid ehli olarak yaşatsın ve canımızı da o hal üzere alsın inşallah. Muhakkak ki insan nasıl yaşar ise öylece ölür. Bizler de Müslüman olarak yaşayıp Müslümanca can vermeyi Allah Azze ve Celle'den nasip ediyoruz. <gülüyor> ki o müminlerin duası Biz Bizler. Hem dünyada Allah'tan iyilik, hem de ahirette ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'den iyilik diliyoruz. Duamız budur. Ve bizi cehennem azabından da korumasın. Allah Azze ve Celle'den ne yapıyoruz? İnyaz ediyoruz. Muhakkak ki dualara icabet eden yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Teala'dır. Subhanek Allahümme Rabbime ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ve tegfar <gülüyor> edin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالم <تصفيق> سورة <سؤال>